Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugünkü dersimizde Allah ze vecelle izin verirse eğer tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nerelerde yapılabilir? Onu işlemeye çalışacağız. Evet. Vamın Sunanı Sünnetlerdendir. Sujudu Tilaveti. Tilavet Sujdesi. Sunmiye bizzariki. Bu şekilde isimlendirildi. Min İdafatil. Musebbi li Sebbi. Bu şekilde isimlendirildi. Musebbep olanın sebebe izafe edilmesinden dolayı bu şekilde isimlendirildi. Musebbep olan nedir? müsebep olan yani tilavet okuma secdeye sebebiyet verdiğinden dolayı tilaveti secdeye izafe etme babından sucudü tilave dendi. li enne tilavete çünkü okuma sebebuhu o secdenin sebebidir. fehuve o sucudun secdedir. şeraa'ahu Allahu ve rasuluhu Allah ve Rasulü onu meşru kılmıştır. ubudiyeten kulluk olarak inne tilavetil ayati ve ihtima'iha Kur'an ayetlerinin tilavetinin esnasında ve onları dinleme esnasında kulluk ifadesi olarak Allah ve Resulünün meşru kılmış olduğu secdedir. Takarruben ileyhü subhanahu Allahu ze vecelle yakınlaşma olarak ve huduan li azametihi ve onun büyüklüğüne boyun eğmek olarak ve tezellulen beyne yedihü ve onun önünde insanın zelil olması dan dolayı Allah ve Resulü bunu meşru kılmıştır. سُجُودُ dendi Çünkü tilavet secdeye sebebiyet verdiğinden dolayı bu secdeye tilavet secdesi denmiştir. İzafe yani secde tilavete izafe edilmiştir. Tilavet secdesi ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle ya secde etmeyi emreder veya da bizden önceki salih olan insanların secde ettiğini bize ifade eder veyahut da secde etmesi gerektiği halde secde etmeyen insanları bize zikrederek bizden secde etmemizi ister. İşte bu durumlarda Allah O ya emre imtisalen veya o salihlere teşebbüh olsun diye veya O Allah'a kulluk görevini ifa etmeyenlerin khilafına Allah'a kulluk görevi ifade edilsin diye tilavet secdesi demiş olduğumuz sebebi Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler olan secdeyi bize meşru kılmıştır. Ha bu secdenin yerleri neresidir? Bu secde nasıl yapılır? Bu secde için neler gereklidir? İnşallah onlara zaten geçeceğiz. Şeyh dedi ki: "Ve sünnettir. Sünnet oluyor. Sucudü tilaveti tilavet secdesi lil-qari'i vel-mustem'i. İşi tenada okuyana da, tilavet secdesi e, sünnet oluyor. Vakad ecme'al ulema'u mufakih alimler icmâîtte ala meşruîyeti ünü meşruîyetin üzerine. Kâl ابن عمر İbn Ömer dedi ki: Kâne'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okurdu aleynâ Bize Kur'an Bir sure okurdu. Fîh es-secdete içerisinde secde olan bir sure okurdu. Fe yescûdu secde ediyordu. Ve nescûdu ma'ahu biz de onunla beraber secde ediyorduk. Hattâ mâ yecidu ehadunâ hattâ tâki bulamıyordu ehadunâ bizden biri yer لِجَبْهَتِهِ anlı için yer dahi bulamıyordu. Yani Resulullah secde ettiğinde insanlar Kur'an okurken secde ayetlerine gelince secde ederdi. Sahabe de onunla beraber secde ederdi öyle ki ta ki insanlar secde edecek yer dahi bulamazlardı. Evet şimdi şeyh burada dedi ki Peygamber Aleyhisselatu vesselamın Kur'an okurken Kur'an okurken tilavet secdesinin ayetlerinde yani secde ayetlerinde secde ettiği kesindir. Yani sabittir. Lakin peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu fiili vacip midir? Yoksa sünnet midir? Alimler bu konuda ihtilaf etmiştir. Dikkat ederseniz şeyh bunun sünnet olduğunu söyledi. Bu cumhur ulemanın görüşü. Lakin ulemadan bazısı rahimehumullah İmam Ebu Hanife İmam Ahmed'ten bir rivayet, Şeyhülislam İbn ve daha başka bazı alimler tilavet secdesinin vacip olduğunu söylemişlerdir. Tilavet secdesinin vacip olduğunu söylemişlerdir. Niye bunu bu görüşü savunmalarının sebebi nedir? Çünkü Allah azze ve celle kendilerine ayetler okunduğu halde secde etmeyenleri yermiştir, zem etmiştir Kur'an'da. Demiştir ki: "Femalehum la yu'minun" وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون onlara ne oluyor ki onlar secde etmiyor e, iman etmiyorlar ve onlara Kur'an okunduğu zaman da secde etmiyorlar diye yine e, kitabımızda da önümüzde mevcut zaten Peygamber Aleyhisselatü vesselam Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle rivayet ediyor diyor ki "İza qara iza qara ibnu adam esceda feseceda i'tazala şeytanu bir <gülüyor> kul okuduğu zaman yani Kur'an okuduğu zaman ve bununla beraber secde ederse secde ayetlerinde şeytan uzaklaşır ve ağlar. der ki Yakululu yawe ile ve olsun omirrabnu ademe bir sucudi fesece İbni adem secde ile emrolundu ve secde etti felehul cennetu ona cennet vardır ve umir tu sucudi ben de secde ile emrounddum feey lakin bundan imtina ettim. Yapmadım. Feleyen naru bana da ateş vardır. Zaten önümüzde kitapta da var. Ravahu Muslim, Muslim ve İbn Mace, Müslim ve İbn de onu rivayet etmiştir. Burada dikkat ederseniz şeytan diyor ki: "Umirabnu Adem bis-sucudi fasacete." Adem oğlu secde ile emred, emrolundu. Secde etti. Ona cennet vardır. Ben ise secde ile emrolundum, secde etmedim. Bana ise ateş vardır. Burada umira, emre olundu, kimin tarafından emr olundu kastı? Allahuze vecelle tarafından emr olundu. Yani öyleyse secde bir emirdir. Secde bir emirdir. Ayet-i kerimede vecelle secde etmeyenleri kınamıştır. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede olduğu gibi ve yine Osman radıyallahu an kendisi secde etmeyince kendisine niye secde etmediği sorulduğunda اِنَّمَا السَّجِدَدُوا اِنَّمَا السَّجِدَدُوا عَلَىٰ مَنْ اِسْتَمَعَهُ Şüphesiz ki ancak secde, ancak secde işitenin yani kulak verenin üzerine gereklidir e demiştir. Kulak verene gereklidir. Bu ancak işitene kısmına geleceğiz e veya kulak verene kısmına dersin ortalarında inşallah onu zikredeceğiz. Burada yalnız bir insan secdeye kulak vermişse onun üzerine secde etmesi gereklidir. Ve benzeri rivayetlerden bu ulema tilavet secdesinin vacip olduğu hükmüne varmışlar. Lakin cumhur ulema demişler ki Doğrudur, secde emredilmiş olabilir. Resulullah Vesselam secde ayetlerinde secde etmiş olabilir. Allah Azze ve Celle secde etmeyeni yermiş olabilir. Sahabenin bu tip rivayetleri olmuş olabilir. Lakin bunları sizin anladığınız anlayıştan sarf edecek farklı deliller de vardır. Mesela demişler, örneğin sayhinde Zeyd ibn Sami sabit diyor ki yani Buhari ve Müslüm'ün Zeyd ibn Sabit'ten rivayet ettiği bir şeyde "Karaetu alal-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem en-Necme falam yasjud fiha." Ben peygamberlere salatü vesselam Necm Suresi'ni okudum. Onda secde etmedi. Yani ee, ne demek istiyor burada? Necm Suresi'nde secde var. Ben Resulullah'a Necm Suresi'ni okudum. lakin Resulullah aleyhissalatu vesselam Necm Suresi'nde secde etmedi. Yine mesela ee, İmam Bukhari Hz. Ömer'in şu kıssasını bize aktarıyor. Hz. Ömer Minber'deyken Nahl suresini okuyor. Nahl suresinde secde var. Nahl suresindeki secdeyi okuduktan sonra iniyor secde yapıyor. Öbür hafta Cuma gününde tekrar Nahl suresini okuyor. Lakin bu defa inip secde yapmıyor. İnsanların bu durumdan, bu, bu durum insanların insanların garipsediği bir durum olduğunu fark edince de Hazreti Ömer diyor ki ya اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَأَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا اِسْمَعَلِهِ Ey insanlar biz secde ayetlerine uğruyoruz. Secde ayetlerini okuyoruz. Kim secde ederse onun ecri vardır. İsabet etmiştir. Kim de secde etmezse onun üzerine bir günah söz konusu değildir. Ve bunu da Sahabenin içinde bulunduğu bir toplulukta zikr ediyor. Öyleyse ne diyeceğiz? Tilavet secdesini yapmak güzeldir. Tilavet secdesinin yapılması sünnettir. Lakin bu vacip değildir. Ulemadan bazılarının vücubiyetine delil almış oldukları rivayetler sahihtir. Lakin onların bu anlayışını bozacak, bu işi vücubiyetten sarf edecek farklı deliller de mevcuttur. Evet. Galal İmamul Allamatu İbnül <gülüyor> Kayyim. İbnül Kayyim dedi ki: i̇lâm ül kitabında i̇bn Kayyım'ın usulü'l-fıkh'ın bazı konularını tafsil ettiği bir şekilde işlemiş olduğu kitabında وَمَوَادِعُ السَّجَدَاتِ ve وَأَوَامِرٌ Secdelerin yerleri, haberler ve emirlerdir. خَبَرٌ مِنَ اللّٰهِ عَنْ سُجُودِ مَخْلُوقَاتِهِ لَهُ عُمُومًا او خصوصا Fasunlalı talı ve samiğ an yetsebbe bim عند تلاواته آية السجدة أو سماعها أو سماعها وآية الأوامري أي التي تأمر بالسجود بطريق الأولى ابن خيمد ذكي سجدني اللري أخبار وأوامير درس الله خبر وردıkları وامرتى يرلدرس خبر من الله الله تان بير خبر مخلوقاته مخلوقاتن e ee, lehü ona secde etmesine den haber vermesi. Umûmen ve hususen, genel olarak veya ta hususi olarak. Yani ya özel bir tâifenin Allah'a secde ettiğini veya bütün mahlukatın kendisine secde ettiğini ifade eden haberlerdir. Fe <gülüyor> sünnel ve ve's-sâmii, fe sünnet olduğu litâli okuyana ve sâmii iştenâ dinleyene en yeteşebbe bihim onlara benzemesi indet tilavete okumasının yanında ayet es-secdete veya secde ayetini okuduğunda veya dinlediğinde bu Allah'ın kendisine secde eden haber verdiği mahlukatına benzemesi sünnet oldu ve ayatul evamiri emir ayetleri ey elleti ta'muru bis-sucudi yani secdeyi emreden ayetlere gelince bi tariqil aula bi tarikin secde etmek onda sünnettir yani eğer Allah'ın kendisine secde ettiğini ifa haber verdiği mahlukatının ayetlerinde Allah'ı ze celleye secde etmek sünnet oluyorsa Allah'ın secde etmeyi emrettiği ayetlerde Avecut vaktarip gibi mesela ayetlerde ee, secde yani Rasulullah secde et dediği ayetlerde veya kullara secde edin dediği ayetlerde Secde etmek bir tarihin evle sünnet olur. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا Ebu ki اِذَا قَرَى ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ insanoğlu secde ayetlerini okuyup secde ettiğinde şeytan uzaklaşır ve ağlar يَقُولُ يَا وَيْلَ وَيْلَ olsun اُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ Umra emr olunduğu İbn Adem. E. İbn Adem bis sucudi ile emr olundu secde. Felehul ona cennet vardır ve umirtu bis sucudi ben secde ile emr olundum fa onu yapmadım büyüklendi fele yanaru bana ise ateş vardır. Ve sucudu tilaveti tilavet secdesi fi hakil qari'i Okuyanın ve dinleyenin. Bakın dikkat edin. Sami' ile mustemi' arasında fark vardır sami' ile mustami' arasında fark vardır. Sami' her sesi işitene denir. İşitmenin neyidir? İşitmenin ismi failidir. Sami'nin. Mustami' ise herhangi bir sese kulak verene denir. Öyleyse bir yerde secde ayetleri okunuyorsa ve bizim de kulağımıza bu sesler geliyorsa öyle mi? Biz şeyhin burada zikretmiş olduğu cümleye dahil değiliz. Ama okunan Kur'an'a biz müstemiâ konumundaysak, yani kulak veren konumundaysak, o zaman secdede etmemiz nedir? O zaman secdede etmemiz gereklidir. Veya o ta sünnettir. Ve o, yani müstemiâ kimdir? Ellezî yaqsudul istimâ'a lil kıra'ah. Okumaya dinlemeyi kastedendir. Yani kulak verendir. Ve fi hadis İbn Ömer el-mütekaddim, İbn Ömer el-mütekaddim hadisinde dedi, "Kana Nebî yekra'u aleynâ's sûre fehâ's secdete feyescüdü ve nescüdü ma'ahû." Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bize içerisinde secde olan sure okurdu. O secde eder biz de onunla beraber secde ederdik. Fe fihi Onda delalet vardır. Yani İbn Ömer'in bu rivayetine ale meshruiyyet-i sucudil mustemi'i Kulak verenin secde etmesinin meşruiyetinde ne vardır? Secde etmesinin meşruiyetinde ee, delalet vardır. Ve amma sami'u işitene gelince yani ses kulağı adam dinlemeyi kastetmiyor, dinlemiyor ama sesler kulağına geliyor kimdir o dinlemeyi kastetmeyendir fela yushra'u fi haqihi sujudut tilave ve fela yushra'u meşru' olmuyor fi haqihi onu hakkında sujudut tilaveti tilave secdesi lima hakal buhari buharinin hikaye ettiğinden dolayı enne usman radıyallahu an usman radıyallahu an marra bi qas bir şeyler anlatan bir adama uğradı feqara escedeten o da secdeyi okul secde ayetlerinden de okudu leyescudamahu usman Osman'ın kendisiyle secde etmesi için secde ayetlerinden birini okudu felem yescud hazreti osman secde etmedi ve kana innema escedetu dedi ki ancak secde alamen istamaahu onu ona kulak veren hakkında meşhurdur varu veruyee an onun dışında başka sahabelerden de varit olmuştur. Mesela kimden varit olmuştur? i̇bn Abbas'tan da aynı şekilde varit olmuştur. Öyleyse okuyan adamın, o zaman secde ayetlerine göre insanlar üç kısımdır. Okuyan, onu, dinlemeye, onu dinleyen, kulak veren, bir de onu dinlemeyi kastetmediği halde okuduğu Kur'an'ı yakın olduğundan veya oradan geçtiğinden dolayı işiten. Öyleyse secde ayetlerine göre insanlar üç kısımdır. Secde ayetini bizzat okuyan, secde ayetini bizzat okuyan, secde ayetini okuyana kulak veren, onu dinleyen, bir de secde ayetini okuyana kulak vermediği halde yakında bulunması veya oradan geçiyor olmasından dolayı işiten adam. Okuyanın, tilavet secdesini, Kur'an'ı okuyanın, secde yapmasının meşru olduğunda icma vardır. Öyle mi? Geriye ne kaldı? Geriye iki kısım kaldı. Bazı alimler demişlerdir ki işiten veya kulak veren herkesin secde etmesi onun hakkında meşrudur, sünnettir. Demişler ve konudaki buraya kadar zikrettiğimiz bütün umumi delilleri de buna delil olarak kabul etmişler. Lakin ee, rajih olan ve alimlerden de Hazreti Osman ve İbn Abbas'ın da demiş, zikretmiş olduğumuz rivayetini delil alan bir grup alim ise hayır demiş. Tam e, secdede ancak okuyan ve ona kulak verenin hakkında meşrudur. Ama dinleyene yani işitene gelince dilerse secde eder, dilerse secde etmez. Evet. Vesecdatut <gülüyor> tilaveti <gülüyor> fil kuran Kur'an'daki tilavet secdeleri fi'l a'rafi araf suresindedir. Vr-ra'd ra'd suresinde, vn-nehl nahl suresinde, vl-isra isra, ve ve meryem meryem, vl-hac hac, ve suresinde vardır. inşiqaq ve alak suresinde vardır. Ve fi suresindeki secdeye gelince Alimlerin arasında ihtilaf vardır. Hal hiye secdetu şükr'in ov secdetu tilavetin. O şükür secdesi midir? Tilavet secdesi midir? İhtilaf vardır. Vallahi hu alim. Allahu en doğrusunu bilir. Evet. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim Allah'ın izniyle. Diyelim ki alimler Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde secde ayeti geçiyor öyle değil mi? Bunlardan üzerinde ittifak edilenleri zikretmeye gerek yok zaten onlar bellidir. Lakin biz alimlerin üzerinde ihtilaf ettiği secdeleri zikredelim. Yani bazı secdeler vardır ki ki bunlar Necm Suresi'ndeki e, secdedir. Saat Suresi'ndeki secdedir. İnşikak Suresi'ndeki secdedir. Alimler bu secdelerde ihtilaf etmiştir. Hakeza Hac Suresi'ndeki Hac Suresi'ndeki secdedir. Hac Suresi e, secdesidir. Alimler bu secdelerde ihtilaf etmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Saat Necm İnşikak bir de Hac suresindeki secdelerde alimler ihtilaf etmiştir. Bu dört secdede ihtilaf var. Diğer secdelerin meşru olduğunda secde yapılması gerektiğinde fikir birliğine varmışlardır. Sa'd suresindeki secdeye gelince Sa'd suresinde açık bir şekilde secde ifadesi olmadığı için alimler ihtilaf etmişlerdir. Allah Azze ve Celle diyor ki وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكَعًا anab." Davud bizim kendisini aleyhisselam, e, i̇mtihan ettiğimizi e, zannetti, Rabbine istiğfar etti ve ruku eder ve Allah'a yönelir bir şekilde ne yaptı? Aşağıya doğru eğildi. Buradan e, alimler bu secde, secde midir? İnsan burada secde eder mi? Yani bu tilavet secdesi demiş olduğumuz secde midir? Yoksa Hz. Davud'un şükür ifade etmek için, Allah'a dua etmek için yapmış olduğu bir hareket midir? E, demiştir. Lakin sahih olan bu da secdedir ve bunda secde edilebilir. Neden? Çünkü İbni İmam Bukhari İbni Abbas'tan diyor ki Sad leyset min azaimi sucud. Sad suresindeki secde secdenin te'kidlerinden değildir. Laqad ra'eytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yescud fiha. Resulullah'ın onda secde ettiğini gördüm. Öyleyse Resulullah esad ve bunda ne yapmıştır? Bunda secde etmiştir. Hakezan Necm suresindeki secdeye gelince burada da alimler ihtilaf etmiştir. Buradaki tilavet secdesi midir? Secde edilir mi? yoksa edilmez mi ee, diye bazı alimler demişlerdir ki Zeyd İbn Sabit'in konunun da başında zikretmiş olduğumuz hadisini delil getirmişler. Zeyd diyor ki Zeyd diyor ki İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste "قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ Peygamberimiz onda secde etmedi. Lakin alimler diyorlar ki e, bu doğrudur. Lakin İbn Mesud ve İbn Ömer de Resulullah Vesselam'ın e, Necm suresinde secde ettiğini zikretmişler. Öyleyse Zeyd ibn Sabit'in Resulullah'ın Necm suresinde secde etmediğini zikretmesi Necm suresindeki vescudu lillahi ve abudu ayetinin secde ayeti olmadığına değil, secde etmenin vacip olmadığına delalet eder. Çünkü başka sahabeler de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın secde ettiğini söylüyor. Burada Resulullah secde etmemişse demek ki her secde ayeti okunduğunda secde etmenin vacip olmadığını bize e, zikretmişler. Ha kiza İnşikak suresindeki secde ayetine gelince "Femalehum la yu'minun ve iza quria aleyhimul Kur'an la yescudun" ayetinde racih olan gene secde ediliyor olmasıdır. Çünkü Ebu Hureyre namaz kılarken İnşikak suresinde secde etmiştir ve soranlara ''Ben Resulullah'ın arkasında bu ayette secde ettim.'' Yani Resulullah secde etti, ben de secde ettim. Ve ölene kadar da bu hal üzerine devam edeceğim. Evet. Öyleyse ihtilaf edilen secde ayetlerinde de nedir? Alimler bazı rivayetleri esas alıp ihtilaf getirse de asıl olan secde ediliyor olabilmesidir. Evet. ''Ve yukebbiru iza secdeli tilaveti'' Tilavet secdesi için eğildiği zaman tekbir getirir bi hadis ibn عمر ibn عمر'ın hadisinden dolayı kana aleyhissalatu vesselam okuyordu bize Kur'an'ı peygamber bize Kur'an okurdu feiza marra bisecdete keberra secde ettiği zaman tekbir getirirdi ve secde ve secdedna ma'ahu rivahu abu davud secde eder biz ile onunla beraber secde ederdik şimdi normalde <gülüyor> cumhur ulema cumhur ulema Genel itibarıyla Genel itibarıyla namaz için ne gerekli ise tilavet secdesi için de o gereklidir demişlerdir. Namaz için ne gerekli ise tilavet secdesi için de o gereklidir demişlerdir. Tekbir de gereklidir demişlerdir abdestli olması da gereklidir demişlerdir. Kabileye yönelmesi de gereklidir demişlerdir vesaire. Lakin İbn Ömer, Şeyhülislam Mehmet Taimiye, İbn Hazm gibi alimler bu sayılanların ibadetin cinsi için değil, ibadetin bir parçası olan namazın cinsi için namazın cinsi için gerekli olduğunu söylemişlerdir. Ve bu ikisi de birbirinden farklı şeylerdir. Tilavet secdesi ayrı bir şeydir. Namaz ise ayrı bir şeydir. Namaz için her gerekli olan bunda da gerekli olacak demiş olsaydık daha birçok şeyin namazda olan birçok şeyin bunda da gerekli olması gerektiğini söylememiz gerekirdi. Bu sayılanların olması efdal olabilir. Ama bunlar şarttır. Bunlar olmazsa tilavet secdesi olmaz diyebilmemiz için elimizde delil olması gerekir. Ki böyle bir delil de söz konusu değildir. Böyle bir delil de söz konusu değildir. Ondan dolayı tilavet secdesi yapan birinin ne abdestli olması, ne de kıbleye yönelmesi onu hakkında farz değildir. Ha bunu yaparsa bu sadece efdal olur, mükemmel olan olmuş olur. Tekbire gelince İbn Ömer'in bu hadisine zayıf diyen alimler de vardır, sahih diyen alimler de vardır. Zayıf diyenler yani bu tekbir lafzına zayıf diyenler içerisinde tekbir lafzı geçen rivayete tekbir olmadığını, tekbire gerek olmadığını söylemişlerdir. Lakin eee diyenler Hayır, tekbir getirmek de sünnettir demişlerdir, tekbir getirilmesi gerekir demişlerdir. Evet. Bir de biliyorsunuz, tilavet secdesi tek bir secdedir. Yani iki secde değil, sehip secdesi gibi iki secde değil, sadece tek bir secdedir. Tek bir secdedir, evet. Ve يقول في سجوده سجدسنده der ki Rabbi rabbiyal aala Aynen normal namazdaki secdelerde ne diyorsa bu secdelerde de onu söyler. Kemaya yakulu fi sujudis salati nasıl ki namazın secdesinde söylemiş olduğu gibi ve inqala eğer derse sejda vechiyen lillahi allazi halaqahu ve savwarahu Benim yüzüm onu yaratan ve onu şekil veren Allah'a secde etti. Ve şakka sema'ahu ve basarahu bi hullihi ve kuvwatihi kuvveti ve gücüyle benim e, işitme ve görme işitme ve görmemi yani kulağımı ve gözümü açan Allah'a secde ettim. Allahumme مكتوب لي بها أجرا bana ecir ver ve da'anni biha wizran onunla benden günahımı götür ve jaal zuhra onu kendi yanında benim için sakla yani ecil olarak tut ve takabbalha minhi kema takabbaltaha min Davud benden kabul ettiğin gibi kulun olan Davud'tan da de, kulun olan Davud'tan kabul ettiğin gibi benden de bunu kabul et dese bunda beis yoktur e, demiş tilavet secdesinde lakin bu rivayet zayıf olan bir Rivayettir, evet. وَالْإِتْيَانُ بِالسُجُودِ اَتْتِلَاوَةِ عَنْ قِيَامٍ اَفْضَلُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ عَنْ قُعُودٍ Tilavet secdesini ayakta yapmak, oturarak yapmaktan daha faziletlidir. Tilavet secdesini ayağa kalkıp, ayaktan secdeye giderek yapmak, oturarak yapmaktan daha faziletlidir. Bu ne içindir? Bu şunun içindir zaten ayaktayken Kur'an okuyan veya zaten kendisi ayaktayken Kur'an işleyen bir adamın secde ederken zaten ayaktan yere doğru secde edecek, eder. Lakin burada mesela diyelim bir adam oturuyor. Otururken biri de şey okudu. Kur'an-ı Kerim kendisi okuyor veya dinliyor. Oturduğu yerden bir secde etmesi mi eftaldir? Yoksa ayağa kalkıp ayaktan secdeye gitmesi mi eftaldir? Bu konuda Özel hiçbir rivayet söz konusu değildir. Yani işte ayağa kalkıp secde etmekle alakalı. Lakin Kur'an-ı Kerim'de secde o secde ayetlerinde kulların secde edişini anlatırken Allah azze ve celle hep harra, harru, yخرuna yani kökü harra olan fiili kullanıyor. Harra ise ayakta ayaktayken bir insanın ayaktayken secdeye kapanması, kendini yere kapaması demektir. Buna dayanarak yani mesela ve iza ve iza yıktı alayhim ykhiruna lil onlara Kur'an okunduğu zaman onlar çenelerinin üzerine yani yüzlerinin üzerine secdeye kapanırlar. Yine mesela Davut Aleyhisselam'ın şeyini okurken ve kar raki'an ve anab o rukuya ne yaptı rukuya kapandı. E böyle olunca e, bazı alemler demişlerdi ki efdal olan kişinin okullara teşebbüh babından ayağıya kalkıp, ayaktan secde etmesidir demişlerdir. Evet. Bir de burada şöyle bir problem kaldı. Burada şöyle bir problem kaldı. O da nedir? Namazda iken okuyan bir insan ne yapacak? Namazda iken okuyan bir insan ne yapacak? Namazda bir insan Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman bir insan Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman secde ayetlerinden birini okursa orada kesip secde yapıp yani ayakta diyelim böyle Kur'an-ı Kerim okuyor Secde ayetlerinden birine geldi, okudu. Hemen secdeye gidecek, direk yani Rukiye'ye gitmeden secdeye gidecek. Bir secde yapıp tekrar ayağa kalkacak. Kaldığı yerden ne yapacak? Kaldığı yerden devam edecek. Namazdayken, Kur'an okunurken secde yapılacağının delili daha biraz önce konuda da zikrettiğimiz İmam Bukhari'nin Ebu Hureyre'den, İnşikak suresindeki secde ayetinden namazda secde ettiği ve sorulduğu zaman da Resulullah'ın arkasında namaz kılarken, İnşikak suresinin secdesinde secde ettiğini ve ölene kadar da böyle devam edeceğini zikretmiştir. Yine Ömer Abdurrazak Musannaf'ında Necim suresini okurken secde etti. Sonra ayağa kalktı, tekrar kaldığı yerden okumasına devam etti demiştir. Tekrar okumasına devam etti demiştir. Yani bir adam öyleyse namaz kılarken namazın içerisinde se Tilavet secdesi yapması onun hakkında nedir? Onun hakkında meşru olan bir davranıştır. Tilavet secdesini yapabilir. Lakin lakin nasıl yapacak? Okuyacak, duracak. Durduktan sonra secdeye gidecek. Sonra secdeden kalkıp tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Peki diyelim ki secde ayeti surenin en sonuna denk geldi. Secde ayeti surenin en sonuna denk geldi. Neredeki gibi mesela? Alak suresinde olduğu gibi. Öyle mi? Secde ayeti en sona denk geldi. Yani şöyle mi yapacak? Fiti kırat bitti. de secdeye gidecek, kalkacak. Tekrar rükûye gidecek tekrar secdeye gidecek mi? Yoksa başka bir şekilde mi yapacak? Eğer okumuş olduğu o sureden sonra okumaya devam edecekse secdesini yapacak, ayağıya kalkacak, ayağıya kalkacak, ondan sonra kıraatına devam edecek. Yok son sure ise o, ondan sonra sure okumayacaksa dilerse eğer, dilerse secdeye gider, secdesini yapar, sonra ayağıya kalkar, ruku yapar, secde yapar. Ama alimler demişlerdir ki, eğer arkasında İslam'ın hükümlerini tam bilmeyen ve bu yaptığından dolayı namazını karıştıracak olanlar varsa bunu yapmaması efdaldir. Niye? Çünkü bu bir sünnettir. Bu sünneti yaparken insanların namazları karıştır, namazlarını karıştırması gibi daha büyük bir meselete sebebiyet verecektir. Ondan dolayı böyle bir durumda bunu yapmaması lazım. Yani imamın arkasındaki cemaatin halini gözetmesi gerekir. E, secdeye gitti diyelim, e, arkasındaki cemaat tilavet secdesi namazda tilavet secdesi yapılacağını bilmiyorsa o Allahu Ekber dediği anda secdeye gittiğinde cemaatin bir kısmı rukiye gidecek. Öyle mi? Tam ne olduğunu anlamaya çalışırken bu tekrardan kalkacak, ayakta bu defa millet e, yine Allahu Ekber diyecek, bu defa millet secdeye gidecek. Yani şey iyice o gidecek millet secdeye, millet secdeye o iyice karışacaksa eğer bunu hiç yapmaması onun hakkında nedir? Bunu hiç yapmaması onun hakkında daha efdal olan bir durumdur. Evet. Buraya kadar anlattıklarımızdan inşallah konu anlaşılmıştır. Tilavet secdesi ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.